Ne var? Hay geliyor hocam çay. Kaçtı mı? Çay doldu. Elhamdülillahi muttaqin illa selam ala ve ve ma Allahümme azzel islama vel muslimin ve a'li kelimetel hakkı ve Din, dîn Bi rahmetike ya arhamen rahimîn Allah. Allahümme f'tehlene ebbeble khayri kulleha ya rabbel alemin Allah. Ey bizim Allahımız Sen bizleri yoktan var ettin, <gülüyor> varlığından haberdar ettin Sen bizleri bütün fitnelerden, kötülüklerden, kötü zümre insanların şerrinden Ümmeti Muhammed'i koru ya Rabbi Amelimizi rızana muvaffak kıl Ya Rabbi. Korktuğumuz bütün şeylerden emin eylediğin gibi bütün hayırlara bizleri vasıl eyle Ya Rabbi. Evet değerli kardeşlerim, bugün büyük bir sahabeden bahsedeceğiz. O sahabe, o sahabe hayatı boyunca Hakk'a hizmet eden Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi cemalıyla müşerref olan o genç yaşta, genç yaşta İslamiyet'e hizmet etmenin ne kadar mükafatlı, bol olduğunu bilen o büyük sahabeden bahsedeceğiz. Sahabenin adı Said bin Amir el-Cumahi. Said bin Amir el-Cumahi. Radiyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Şimdi sahabeler anıldığı zaman Radiyallahu anhum veya anhu veya anhum'a ondan, onlardan razı olsun diyoruz. Biz bir yerde yani haber veriyoruz, Allah sahabelerden razı oldu, onu haber veriyoruz. Şimdi radıyallahu anhüm, Feli mazi, geçmişte yapılan bir mesele demektir. Allah onlardan razı oldu, onu haber veriyoruz. Aynı zamanda kendimizle dua ediyoruz, Ya Rabbi sen onlardan razı ol, yine dua ediyoruz, gene de razı ol Ya Rabbi manasına geliyor. Evet Said bin Amir el-Cumahi büyük sahabelerden bir tanesi. Kendisi Cumahi kabilesinden genç bir çocuk, delikanlı, gelişken, geleceği gören keskin zekali bir sahabeydi bu. Bu böyle bir bu sahabe, Bu sahabe büyük bir dehşetli hale hazır oldu bulundu. Onlardan bir tanesi de değerli kardeşlerim. Bedir Muharebesi'nde hepimizin bildiği gibi Bedir Muharebesi'nde müşrikler büyük bir kaybe uğradı. Büyük bir mağlubiyet çektiler. Onun acısını asla unutamadılar. Yaşadıklar yaşadıkları müddetçe. Bundan dolayı da her zaman fırsat beklediler. Ne zaman olur da Muhammed'in ashablarından yakınlarından kaşırırız da onlardan intikam alınız diyerekten Devamlı fırsat bekliyorlardı idi. Müşrikler. Bedir muharebesindeki çektikleri o mağlubiyetin acısını az dahi olsun söndürmek için bunu yapma peşindeler idi. Evet. Kendisi sahabe Said bin Amir el-Cuma'i Hazretleri nasıl olduysa fihile ile onların tuzağına düştü. Bunu yakaladılar. Yakaladılar. Yani. Said İbni Cümah, Amir El Cümah Hazretleri genciydi, birlikteydi ve kendisi kendisi heyecanlı idi. Ancak bu heyecanını, bu heyecanını onlarla katılıp, onlarla beraber bulunmak maksadıyla bir meşhede hazır olacaktı. Kureyşler ilan ettiler, dediler ki, felanca günü Mekke'nin girişinde tenem denilen bir yerde, bir olay olacak dediler Olay olacak dediler Bütün Kureyşleri davet ettiler O davetlerin içerisinde de işte Said İbni Cumahi Hazretleri Davet edilmeden maksatta Değerli kardeşlerim Hubeyb Bini Adi denilen, denilen bu kişiyi Orada öldüreceklerdi Orada idam edecekler Orada onlar Orada onlar o sahabeyi yok edecekler idi. Sayr i̇bn amir diyor ki ben de diyor çağrıldım hakeze aynı dehşete hazır olmak için. Ben de çağrıldım genç olduğumdan dolayı delikanlı olduğumdan dolayı en ileri kafilede bulunuyordum diyor. Gettik diyor hazır olduk diyor. Habib İbni Hubeybni Adi Hazretlerini o büyük sahabeyi ortaya çıkarttılar diyor. Kadınlar, erkekler, herkes bu şekilde alkışla onun ölümünü bekliyorlar diyor. Ben de herkese kafilerin ileri ön tarafında olduğumdan dolayı o oh Hubeyb'in bütün hareketlerini inceliyorum, görüyorum, ne halde olduğunu biliyorum diyor. Getirdiler, ortaya diktiler. Hepisi alkışlıyor, öldürülmesini istiyor. Dar ağacı dikilmiş, herkesin gözü o büyük sahabenin üzerinde öldürülecek ancak o büyük sahabenin bir arzusu oldu O büyük sahabenin bir arzusu oldu Dedi ki ileri gelen Kureyş kabilesine ileri gelenlere Bana müsaade ediniz de Ben bir iki rekat namaz kılayım dedi Bana müsaade ediniz de Bir iki rekat namaz kılayım dedi Tamam sana müsaade ediyoruz dediler İki rekat namazını fazla uzatmadan kıldı Kıldıktan sonra onlara döndü. Dedi ki ben iki rekat namazı kıldım dedi. Daha fazla uzatabilirdim. Ama şundan korktum zannettim ki siz dersiniz ki bak ölümden korkuyor da korktuğundan dolayı namazı uzatıyor diye namazı kısa kıldım diyerekten ifade etti o büyük sahabe. Evet bunun üzerine namazı ben kısa kıldım dedi. Kısalttım dedi. O sırada tabii herkes bunun bir an önce uktulu, uktulu, öldürünüz, öldürünüz diye sesler geliyor. Kadınlardan, erkeklerden, herkesten böyle bir ses geliyor. Evet bunun üzerine diyor, o büyük sahabeyi diyor, büyük sahabeyi herkesin önünde aslar, parça parça parça öldürdüler diyor. Birden öldürmediler, parça parça halinde öldürdüler o sahabeyi diyor. O öyle bir acı çekti diyor. Öldürürken dediler ki Ey Hubeyb ister misin? Senin bu yerinde Mekanında Muhammed'in Olmasını ister misin? Affedeceğiz eğer ona Şunu yaparsan dediler diyor. Ne dedi kendisi? Asla ma Olmamı istemiyorum. Ben ve ailem Güvenlik içerisinde Olmamı istemiyorum. Muhammed'e bir diken dahi batsa ''Muhammed'e bir tegem baksa dahi ben güvenlikte olmamı istemiyorum.'' diye buyurdu o büyük sahabe. Bunun üzerine, bunun üzerine son nefeslerini verdi. Ondan sonra ben ona bakıyorum ve şöyle dedi. ''Allahümme ey benim Allah'ım ahzihim adeden eden bunların sonunu getir, bunları hepsini öldür, bunlardan bir kişi bırakma'' dedi. ''Ey benim Allah'ım'' dedi ve son nefesini verdi diyor o büyük sahabe. O büyük sahabe son nefesini verdi. Evet zaman zuhur etti, herkes unuttu, devri devam etti. Kimsenin aklında bu hadise kalmadı zaman geçtikçe. Ancak Said Hazretleri o büyük sahabe diyor ki ben asla unutamadım bu dehşetli hali diyor. Nerede yürüsem yürüyüm ölme Hubeyip geldi diyor. Gece rüyama girdi diyor. Önümde yürüdü, gece rüyama girdi diyor. O onun içeri li katkılmış olduğu o sükünetli namazı hatırladıkça kendimi huzurullah da nasıl muhasep edecek epey gördüm diyor. Ve kendisi o etleri kesidiyken parımpança olur iken. Allah'a yalvarırken ve Allah'ın bunları yok ettiklerinde kendimden korkuyorum. Acaba o duada bana isabet eder? Ben de onlarla beraber yok olur muyum diye devamlı bu dehşet içerisinde yaşıyorum diyor. Tatlı bir günüm olmadı diyor. Devamlı ben bu hali yaşıyorum diyor. Günüz hayal ediyorum, gece rüyamda görüyorum diyor. Evet. Bununla beraber Hubeyb Hazretleri Hazreti Said bin Amir Hazretlerine büyük bir ders verdi. Büyük bir ders verdi. Evet, o dersleri bilmiyordu daha önce. O büyük sahabe o dersleri önce bilmiyordu. O derslerden bir tanesi de değerli kardeşlerim, akide İslam inancı bir cihattır. Bir yaşamaktır. Bir onurdur. Bir varlıktır. Bir gönül rızasıdır. Bunu öğretti. Bunu öğretti Said Hazretlerine. Evet yine öğretti ki kişinin kalbine yerleşen bir iman acayip şeyler meydana getirir. Mucizeler yaratır. Bunları öğretti. Üçüncüsü olaraktan öğretti ki uğrunda ölen kişi semadan ilahi kanunlarla gelen büyük bir sev peygamberin sevdasıdır. Bunu öğretti. Evet bunları öğrendikten sonra Evet, o Sa'id -i amir Amrul Cumeyh hazretleri bu dehşeti yaşadı, gördü, bunları öğrendi. Bunun üzerine bütün Kureyş kabilesinin önünde kelime-i şahadeti getirdi ve Müslüman oldu. Hiç kimseden de korkmadı. Hiç kimseden korkmadı. Onların önünde Müslüman oldu. Kelime-i tevhid şerbetini onların önünde içti ve o haliyle yaşamaya başladı. Bunun üzerine Saiddin Cumeril Hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret etti. O sıralarda da Medine-i Münevvere'de Resul-i Efendimiz zaten yaşıyordu. Daha önce gelmişti. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber Savaşı'na, diğer savaşlarına da katıldı o büyük sahabe. Ne zaman ki Resul-i Efendimiz ahirete intikal edince, ahirete intikal edince Ebu Bekir radıyallahu anhu Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'unun elinde zehirlenmiş bir kılıç gibi oranaktan durmaya başladı. Onlara o şekilde yardım etmeye başladı. O öyle bir ders almıştı ki o dersi asla unutmayacaktı. O görmüş olduğu dehşeti huzurunlardan nasıl affedeceğini düşünüyordu. Bunun üzerine kendisine verilen o görevleri asla ihmal etmedi bu sahabe. Evet ne zaman ki Ebu Bekir radıyallahu anhu halif olduktan sonra halif olduktan sonra O büyük halifenin huzuruna girdi İlk defa halif olduktan sonra Huzuruna girdi ve şöyle dedi Ya Omar ey Omar Allah, Allah'ı tavsiye ediyorum sana Allah'tan kork Allah'ın emirlerini yerine getir İnsanlara Allah seni Veli tayin etti Onların haklarını Hukuklarını koru Allah için sen devamlı mula hazadı ol, onu koru. Nefsine ne seviyor isen, insanlar için de aynısını sev. Nefsine ne kötü görüyor isen, insanlara da aynısını kötü gör diye nasihatta bulundu o büyük sahabe Ömer İbni Hattab. Ebu Hazreti Ömer buyurdu. Ve men isadı özellik senin dediklerine kimin gücü yeter? Kim yapabilir? Kim bunları meydana getirir deyince fakale dedi ki Said ibn Amir Hazretleri "Yastaduhu raculun misluk sen gibi kişiler için kolaydır bunları yapmak. Sen bunları yerine getirebilirsin. Çünkü sen şu anda halifesin. Şu an gelsel Allah seni bunların başına halife tayin etti." ''Ebu Bekir'den sonra geldin, sen de onun halifesisin, onun yaptığın aynısını yapabilirsin.'' dedi. Onun üzerine Hz. Ömer radıyallahu anh'u ''Tamam'' dedi. ''Dediğini yapacağım.'' ''Ey Said'' dedi. ''Bana yardımcı olacaksın.'' ''Bana sen yardımcı olacaksın.'' ''Yardımcı olacaksın ki bu dediklerin vasiyetlerini yerine getireyim.'' ''Ve kale dedi ki ''Ya Said, ene muvellûke fi ehli humus.'' ''Ben seni humusa valı tayin ediyorum.'' dedi.'' Humus'a gideceksin sen orada vali olaraktan insanları idare edeceksin dedi. Fekale dedi ki Said Hazretleri Ya Omar Bilmiyorum. Ben nasıl olur da oraya vali tayin edilebilirim? Nasıl beni gönderebilirsin? Ben o ya gidip de vali olaraktan tayin edilecek böyle bir vasfayı layık olan bir kişi değilim dedi. Bunun üzerine fakadı bu Omar Omar kızdı. Radiyallahu anhu ve قال dedi ki Vallahi la edeuk. Seni bırakmayacağım. Seni asla bırakmayacağım ey Said. Sübhanvallahu oraya tayin etti. Sen bana vasiyet tayin ediyorsun, nasihatlar da bulunuyorsun ve bütün mesuliyeti bana yüklediniz ve sen kendin kenarda durmak istiyorsun. Asla seni bırakmayacağım. Sen oraya gideceksin. Humus'ta sen vali olacaksın diye buyurdu. Evet. قال يا ديديك وما أفحل ben oraya gittiğim zaman ne yapacağım görevini biliyorsun dedi Peki sana dedi beytil maldan bir şeyler vereyim mi dedi Said Hazretlerine hayır dedi bendeki bana yeter dedi bir şey istemiyorum herhangi bir şey istemiyorum dedi Onun üzerine onun üzerine Hazreti Said İbn-i Hazretleri Humusavain vali olarak tayin edildi Neyse bir müddet Sonra heyet geldi Humus'tan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına ziyaretine. Geldiler, oturdular ve hal ve hatırlarını sormaya başlayınca Ömer radıyallahu anh buyurdu Ey heyet başkanı! Humus'ta kimler zengindir? Kimler fakirdir? Fakirleri, yetimleri bana yaz da onlara bir yardım göndereyim dedi. Liste halinde verdiler. Hazreti Ömer baktı ki o listenin içerisinde Humus'un valisin ismi de var fakir oraktan geçiyor. Fakir oraktan geçiyor. Onlara baktı. Dedi ki: "Ya sizin başınızdaki olan o amiriniz, emiriniz de fakir mi bu kadar?" Dediler ki o heyet: "Evet. O kadar öyle fakir ki haftalar geçiyor. Ocağında tütün tütmüyor. Bu kadar fakir insan." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh hönkür hönkür ağladı. Hönkür hönkür ağladı. Ey Said Uzak diyarlarda yaşıyorsun, onların başındasın ve bu kabu mi geldin diyerekten onlara bin tane dinar verdi. Bunu götürüp vereceksiniz dedi Said Hazretlerine. Neyse benden de selam söyleyiniz dedi kendisine. Onu aldılar, geldiler ve Said Hazretlerini buldular. Hem selamını söylediler hem de o emaneti verdiler. Alır almaz aldı baktı ki bin tane dirhem, dinar. Onun üzerine şöyle dedi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna. i̇nna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evet biliyorsunuz herhangi musibetten sonra okunacak ayeti kerimeden bir nefse bu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu söyledi. Hanımı bunu duydu evde. Hemen kalktı hanımı. Aman dedi ne oldu? Müslüman'ın halifesi mi öldü? Ey Said dedi. Daha beter dedi. Peki dedi ne? Tufan mı oldu? Daha beter dedi. Ya ne oldu dedi? Böyle böyle altından kalkamayacağımız kadar bize bir musibet göndermiş Omar. Nedir ey Allah'ın halife halifesi deyince bize bunu göndermiş deyince bunun kolayı var dedi. Bunun kolayı var. Altından niye kakamıyorsun?" dedi. Bunları da de ihtiyacı olan kişilere dağıt dedi. O zaman dedi, "Bunun altından kalkarsın." "Hay Allah razı olsun senden." dedi. "Bana bu yolu gösterdin." dedi ve bunları aldı ve fakirlere dağıttı. Evet böyle bir kişi idi bu. Said böyle bir kişiydi. Bu kadar dünyaya meyyal vermemişti. Ahiretti onun gönlü. Onun gönlü yegane ahiretti. Onun gönlü yegane Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde ona refakat olmasını istiyor idi. Bu böyle bir zatıdı. Onda öyle bir aşk vardı ki o aşk her şeyi unutturmuştu. Onlardan bir tanesi de gelen bu hediye hakkında İnna ve inna ileyhi raciun bir musibet oradaktan görmesi idi Evet fazla bir zaman geçmedi bunun üzerine değerli kardeşlerim Fazla bir zaman geçmedi ki bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam diyarına çıktı Şam diyarına çıktı çıkınca da Humus'a uğradı Humus'a da uğradı Humus'un eski adı Kufe'nin küçüklüğü Kufe'nin bunu da niçin bu şekilde söylemiş Ömer radıyallahu anhu Küfe ehli çok şikayetkar Hallerini beğenmez Birbirlerini şikayet eden kişi olduğundan dolayı Humus'ta da benzer bir hal varmış Humus'ta hakeze yine böyleymiş Bundan dolayı küfeife Küfenin küçüğü Olaraktan zikrişe etmiş Hazreti Ömer radıyallahu anhu Evet orada bir toplantı yaptı Humus'ta Humus'ta bir toplantı yaptı Toplantı yaptıktan sonra Toplantının içerisine gelen bütün insanlara soyladı. Dedi nasıl emirinden razı mısınız? Valinizden razı mısınız? Deyince dediler ki Allah razı olsun çok razıyız ama dört tane şikayetimiz var. O dört tane şikayet olmasa var ya büyük bir hizmeti var bizlere dediler. Ama o dört tane şikayetin birisi diğerinden daha büyük. Böyle bir şikayet. Hazreti Ömer radıyallahu diyor ki sabah namazını kıldıktan sonra Rabbime yalvardım. Allah'ım beni mahcup edecek şikayetler olmasa. Beni mahcup edecek şikayetler olmasa diye yalvardım diyor. Sabah namazından sonra herkesi topladım ve dedim ki şikayetleriniz nedir diye sordum. Sait de yanımda oturuyor. Dediler ki dediler ki ey Müslümanların halifesi Ömer Radiyallahu anhu. Sabah erkenden fazla erkenden gelmiyor. Ne zaman ki biraz zaman geçtikten sonra meclise geliyor, devam ediyor diye sor dediler. Birinci şikayetimiz bu. Döndü Hazreti Said'e ey Said böyle mi gerçekten geç mi geliyorsun dairene deyince dedi ey halifetil Müslümin Müslümanlar Hacafesi söylemek istemiyordum ama mecbur kaldım söylemeye. Benim hanımım var. Çocuklarım var. Hizmetçim yok. Sabah erkenden kalkıyorum. Hamurumu yuruyorum. Hamurum ne zaman ki kıvamını aldı, onları pişiriyorum, onlara veriyorum. Ondan dolayı geç geliyorum. Ey Müslümanların halifesi diye buyurdu. Tamam dedi. "İkinci şikayetiniz nedir?" deyince, ikinci şikayetimiz de şu dediler. Günüzün Gece hiçbirimize birimize etmiyor hiçbir bir tanemizin arzusunu yerine geçirmiyor Deyince döndü Böyle mi dedi ey Said Gerçekten böyle mi yapıyorsun Evet söylemek istemiyordum Ey Müslümanın halifesi Ancak biliyorsunuz Günüzün ben insanlar için devlet için harcıyorum Gecemi de Allah için harcıyorum Onun yolunda ibadet ediyorum Ondan dolayı gece onlara bakamıyorum dedi Evet. Üçüncüsü ne dediler? Üçüncüsü dediler ki şikayet olaraktan ayda bir gün gelmiyor. Ayda bir gün devamı yok dediler. Bunun üzerine döndü Said Hazretlerine. Doğru mu dedi? Evet doğru. Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi. Benim dedi bir elbisem var. Ayda bir defa yıkıyorum. Onu da ancak yıkadıktan sonra kuruluyorum. Şey diyorum günüm öyle geçiyor. Ondan dolayı gelemiyorum dedi. Dördüncü şikayetimiz ne deyince Dördüncü şikayetimize şu dediler Meclisi otururken bizden biri Vazgeçiyor halinden Bizden vazgeçiyor Ve baygın hali geçiriyor Bize bakamıyor deyince döndü Dedi ki doğru mu Ey Said bu hal gerçekten böyle oluyor mu Deyince evet Ey Halifet-i Müminin Omar radıyallahu anhu Evet böyle bir hal oluyor Çünkü ben diyor Hubeyb bin Adi'nin Ölümüne hazır oldum, onun dehşetini gördüm, namaz kıldığı hali gördüm, dehşetinden sonra da yaptığı duaları gördüm. Onu akladığım zaman, hatırladığım zaman aklım başımdan geçiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ondan dolayı bu dehşet bana geliyor dedi. Evet, bunun üzerine bu şikayetleri dildekten sonra Ömer radıyallahu anh'ı bir of çekti. Allah'ım! Hamdü senalar olsun beni bunların huzurunda mahcup etmedin dedi <gülüyor> Hamdü senalar olsun ey benim Allah'ım beni bunların huzurunda mahcup etmesin dedi Evet bunun üzerine bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisine gene bir bağışış verdi Bu bağışışı aldı aldıktan sonra tekrar evine geldi Evine geldikten sonra hanımına bunu sundu kaletle hanımı dedi ki elhamdülillah bu ana kadar hizmetçimiz yoktu. Bundan sonra bu parayla hizmetçi alalım. Bize hizmet eder dedi. Bunun üzerine bunun üzerine Said Hazretleri dedi ki sana dedi daha güzel bir gelir sağlayacak şey vereyim mi dedi? En fazla ihtiyaç olduğumuz zaman bize yardım edecek. Ne dedi? Gel dedi bunu fakir parayı verelim. Kıyamet gününde Allah bizlere, Allah bizlere daha hayırlısını verecek deyince hanımı da teşekkür ederekten bu aldığı paraları da yine fakir fukaraya dağıttılar. Onu dahi almadı Said İbni Hazretleri ve hayatı kısaca böyle devam etmiş oldu. O büyük sahabenin hem kendisi idi hem gencidi, genç yaştayken de o Hübeyb İbn Hadi Hazretlerinin cenazesi hazır oldu. O dehşeti asla unutamadı. Gece hayal, gece rüyalarında Günüzde hayallerinde görerekten o haliyle yaşadı ve o haliyle de o haliyle de aynı sevgiyle de dünyadan ahirete inkali, intikal etti. Allah kendisinden razı olsun. Allah onu ve onun emsali gibi bütün sahabelere razı olsun ve bizleri de kıyamet gününde onların zümresine kavuştursun. ve ahiru davani elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala Ali Seyyidine Muhammed